Günaydın. Haftanın ortasına geldik. Güne güzel bir başarı haberiyle başlayalım. Hatırlarsınız sizlere Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından bedensel engelli vatandaşlarımızın spor yapma özgürlüklerinin elinden alınmaması talebiyle başlatılan bir kampanyayı duyurmuştuk. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na seslenen kulüp şöyle diyordu. Bedensel engelli arkadaşlarımızın spor yapma özgürlüklerinin ellerinden alınmaması için başlattığımız bu kampanyaya destek vermenizi rica ediyoruz. Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu ödenek sıkıntısı nedeniyle tüm branşlarındaki faaliyetlerini durdurma kararı almıştır ve tüm bu ödenekler durdurulmuştur. Bizler spor yapabilme hakkının elimizden alınmaması ve bu ödeneğin bizlere geri verilmesi için imzada siz atın diyen kulübün sesi duyuldu. Kulüp sesini duyurmayı başardı bu bakanlığa ve federasyona ve kampanya başarısı şu şekilde yer aldı basında. Gençlik ve Spor Bakanlığı engelli sporcuların ve spor kulüplerinin mağdur olmaması için bazı tedbirler alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ödenek sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini durduran Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nun önümüzdeki dönemdeki organizasyonlarının incelendiği belirtildi. Federasyon tarafından ertelenmeyen tek organizasyon olan Türkiye Atıcılık Şampiyonası ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin ikinci devresi dışındaki tüm faaliyetlerin 15 Şubat'taki Mali Genel Kurul sonrasına denk geldiği ifade edildi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin ikinci yarısının oynanabilmesi için 26 kulüple irtibata geçildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi. Federasyonun katılacağı organizasyonlara ait maddi sorumluluklarla ilgili tespitler yapılmaktadır aciliyet içeren konularda çözüme yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Tüm bu işlem ve işlemler yürütmek üzere Federasyon'a yeni bir genel sekreter görevlendirilmiştir. Bakanlığımız tüm iş ve işlemlerinde hukuk kuralları ve sportif gerçekler çerçevesinde hareket ediyor. Bakanlığımızca Federasyon'a hukuki süreç tamamlandığında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılan maddi yardımlar devam edecek şeklinde bir açıklamayla kampanya basında yer aldı. Ve sıradaki haberimiz için İstanbul Emirgen Korusu'ndayız. İbrahim Betil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a sesleniyor. Talebi Emirgen Parkı'nın AVM ve rezidans olmaması olan İbrahim diyor ki İstanbul'un doğal kültürel varlıklarının içinde yer alan Emirgen Parkı, Emirgen Korusu'nun TOKİ tarafından AVM ve rezidans olmasını engelleme çağrımızdır. Bu şehrin seçmenlerinin sesini duyun, bu girişimi durdurmanızı istiyoruz, diyor Toplum Gönülleri Vakfı'nın ve Sendigel Derneği'nin kurucularından İbrahim Betil. Bu kendisinin Change.org üzerinde açtığı ve desteklediği kampanyalardan en sonuncusu. Online alışveriş sitelerine seslenen bir kampanyayla devam edelim şimdi de. Gizem İnanç talebini şu şekilde ifade etmiş. Avantajlı alışveriş siteleri gerçek kürk ürünlerini ucuza satarak tüketimlerini arttırmasın, kürk giymeye özendirmesin canların yaşam haklarını ellerinden alınmasına destek olmasınlar sözleriyle dile getiriyor. Şöyle devam etmiş. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı göstermek hepimizin görevi. Sadece süs uğruna öldürülen hayvanların derilerinden yapılan kürklerin tüketimini ucuz fiyatlar sunarak özendirmeyin, desteklemeyin. Bu kürk üretimi yapan firmaların ürünlerine talep göstermeyerek üretiminin azalmasını sağlayın diyor Gizem Bu Güzel kampanyasında. Ve sıradaki haberimiz için moleküler, biyoloji ve genetik bölümü mezunlarına Verelim. Şimdi de moleküler biyoloji ve genetik bölümüne tuz hakkı ve geçerli bir meslek tanımı talep ediyor Arda Çirkin, Yüksek Öğretim Kurumuna ve Sağlık Bakanlığına sesleniyor. Arda demiş ki, bilindiği üzere Türkiye'deki moleküler biyoloji ve genetik okuyanlara tuz hakları verilmeyerek mağdur edilmektedir. Genetik bölümü mezunları Avrupa ve Amerika'da doktorlukla eşdeğer bir meslek tanımı içerisinde yer alırken, Türkiye'de bu hakların sağlanmıyor ve genetik mezunlarının geçerli bir meslek tanımı da yok. Üstelik devlet kadrolarında yer açılmamasının da getirdiği olumsuzluklara sessiz kalmak artık mümkün değil. Amerika ve Avrupa standartlarına bölümümüz öğrencilerine getirmek için desteklerinizi bekliyorum demiş Arda bu kampanyasında. Ve sıradaki haber için şimdi tekrar İstanbul'dayız. Kampanyayı başlatan Cem Yıldız'ın talebi, Türkiye'de mahalle mahalle referandum yapılıp isteyen yerlere Türkçe ezanın geri gelmesi. Cem talebini şu sözlerle ifade ediyor. Arapçası adhan olan ezanın kelime anlamı kulak vermektir ve amacı namaza çağırmaktır. 1936 yılında ezan Türkçe yapılırken halka bir şey sorulmadığı gibi, 1950'de ezan tekrar Arapça yapılırken de birileri karar vermiş ve yine halk dinlenmemiştir. Halkın kendi ödediği vergilerle kurulan camilerde, en azından kendi mahallelerindeki camilerde ezanın Türkçe veya Arapça okunmasına karar vermeye hakkı vardır, diyor Cem bu kampanyasında. Ankara'dan bir haberle devam ediyoruz. Muhatapları Mehmet Şimşek, Devlet Personel Başkanlığı ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu olan kampanyanın talebi, Sağlık Bakanlığı istihdamlarının arttırılması kampanyayı başlatan, Alper Gürer demiş ki, 2014 KPSS öğretim ön lisansının üzerinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın henüz kendi bünyesinde alım yapmadığı görülmektedir. Daha önceki yıllarda baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın KPSS sınavından sonra 2-3 ay içinde en azından alım tarihini ve sayısını belirlediğini görüyoruz ama bu sene bırakalım bu açıklamayı alımın olup olmayacağı bile muallaktır. Diğer yandan Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in 2015 yılında diğer yıllara nazaran daha az memur alacağız şeklindeki söylemleri atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı son derece telaşlandırmış ve üzmüştür. Alımlarla ilgili Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun çeşitli televizyon kanallarında izleyicilerin sorduğu sorular üzerine çok kısa ve anlaşılması zor bir iki açıklaması dışında elimizde hiçbir somut dayanak yoktur. Her geçen yıl daha da azalan Sağlık Bakanlığı atamaları ülkemizde her türlü saldırıya açık ve her türlü zorlukla karşılaşan ve son derece yıpranma payı yüksek bir sektörde çalışmak isteyen binlerce mezunu hali hazırda zaten üzüyor olmasına rağmen bu seneki alımların Şubat itibariyle henüz kesinleşmemiş olması ve ortaya çıkan 10 bin 20 bin gibi rakamlar bizleri daha mesleğe başlamadan yıprattı. Bahsi geçtiğinde Türkiye büyüyor, güçleniyor. Sağlık sektöründe şu noktaya ulaştık, bunları yaptık. Eskiden şunlar yoktu, artık var gibi söylemlerde bulunanların. Konu istihdam olunca suspus olmaları, atama hayali kuran 250 bin kişi üzerine yetişmiş mesleğe hazır adayları ziyadesiyle üzmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın bu son derece kötü istihdam politikasını değiştirmesini ve atamaların çok daha fazla olmasını umut ediyoruz, diyor Alper bu kampanyasında. Ve gelelim günün son haberine, o da İzmir'den. Hasan Necdet Pamir tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı ise Çevre Bakanlığı. Hasan diyor ki Kuito adlı radyoaktif atıklarla dolu geminin kara sularımıza girmemesini talep ediyor. Ve demiş ki Kuito adlı petrol işleme gemisi sökülmek üzere İzmir Alaa'ya geliyor. 2013 yılı raporlamalarına göre çok yüksek miktarda radyoaktif atık içeren bu gemi, Karasularımıza girdiğinde geri çevirme imkanı da kalmıyor. Söküm öncesi ve sırasında denizlerimize söküm işinde çalışanlara ve sökülen parçaların geri dönüşümünü sağlayacak firmalardaki çalışanlara ve hatta topraklarımıza radyoaktif atıklar bulaşacak ve hızla hastalıklara neden olacaktır. Onun için bu geminin yurdumuza gelmesini hatta karasularımıza bile girmesini istemiyoruz diyor Hasan. Bu kampanyasında Quito gemisine karşı başlatmış oldu. Türkiye'nin her köşesinde vatandaş haberlerini, sorunlarını, taleplerini Change.org sitesinde bulabilir. Siz de Change.org'a girerek kampanyanızı başlatabilirsiniz, sesinizi duyurabilirsiniz. Esen kalın.